bu üç esasın delilleri Tekrar kitabın konusu neydi evet kişiye mezarda sorulacak üç soru evet hollandadaki arkadaşlar duyuyor musunuz bizi Duyoruz, duyuyoruz tamam ee, dedik ki geçen hafta bu kitabın adı yani orijinal adı salafetul evet. usul öyle değil mi arkadaşlar Evet, ses gelmiyor. Evet, öyle hocam. <gülüyor> evet. Ee, Şeyhul İslam Hamdül ibn Abdullah. bu kitapta insanların dünya ve ah, saadetini etmemiş. Kabire girince ona sorulacak, onun cevabını aramış. Ve bu üç soruya doğru da, bulup da ahiret olacağını belirtmiş. Ondan dolayı bu kitapın önemi çok büyük. Yani insanın saadetini hedefleyen bir kitap. O yüzden müellifin yazdığı tarihten bugüne dek alimler tarafından ve ilim talebeleri tarafından kitaba e, gereği kadar önem verilmiş. Bu kitap ezberlenmiş, ezberletilmiş. Aleyküm selamu allahi wabarakatuhu. Allah selam Allah ezberlenmiş, ezberletilmiş. Aleyküm çocuklar tarafından, büyük insanlar tarafından, kadınlar tarafından, yaşlılar tarafından hep tarihler boyunca ee, yıllardan bu yana bu kitaba önem ve inayet verilmiş. Bizler de ahiret mutluluğunu arzulayan, uman, Yüce Rabbinden e, temenni eden insanlar olarak e, bu kitaba önem vermemiz gerekir. Bu kitapta olanları e, bilmemiz, ezberlememiz gerekir ki bizler için kabirde Karşı karşıya kalacağımız bu sorulara cevap vermek kolay olsun. Niye arkadaşlar? Çünkü kitapta zikredilecek olan üç esas dediğim Mesela var ki, kim onları kaşık düştürürse cennete girmekten yücelenmekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, men رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ Kim? Allah'tan <gülüyor> rak olarak. razı olursa. Ve bir İslami dinen ve din olarak da İslam'dan razı olursa ve bir Muhammed-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de Rasul olarak razı olursa, onu o şekilde kabul ederse diyor ki aleyhissalatü vesselam halal cenneh. O kişi ne yapar? Cennete girer. İşte bu üç esas çok önemli esas. Kişinin razı olduğu zaman cennetle müjdeleneceği kendisine cennet vaad bu üç mesele bu kitabın ana temel konusu yine başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki men Qale radîtu billâhi rabben kim Allah, Rab olarak Allah'tan İslam e, din olarak İslam'dan ve Resul olarak Muhammed'den razı oldum derse cennete girer. Başka bir rivayette bu şekilde Yine diğer bir sahih rivayette aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki zâka ta'mel iman, imanın tadına varmıştır. İmanın tadını almıştır. Kim? Men radiyabillahi rabben ve bil islami dinen vebi Muhammed rasûlâ. Aleyküm selamu rehmatü barakâ. Aleyküm selamu rehmatü barakâ. Bu sebeple arkadaşlar bu kitabı okurken bu kitabı okuturken İnsanın yok önünde bulundurulması gereken bu hadisler olmalı, bu müjdeli hadisleri kişi hatırlamalı ki kitabı okumaya yönelik, kitabı ezberlemeye yönelik şeytandan her seferinde bir gaflet geldiğinde, her seferinde bir vesvese geldiğinde ona ne yapalım karşı bu tür hadislerle çıkıp duralım. Evet geçen hafta bu hadise ezberlememiz gerektiğini söylemiştik. Bu akşam önce buradaki arkadaşlardan iki ya da üç arkadaştan önce dinleyelim ee, kitabın, pardon hadis demiştik, kitabın e, metnini. Evet kim okuyacak arkadaşlar arasında? Evet Üstad Bülent başla.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 أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل اولا الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالادله ثانيا العمل به ثالثا الدعوة إليه رابعا الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا في هذه, في إلا, هذه الصورة إلا هذه السورة فتر وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم باب Übâbil ilmi, قبل القول والعمل والدليل قوله فعلم فعلم fa'alem لا ennehu la الله واستغفر ve seffir بالعلم قبل القول والعمل. ilmi qabd al-qawli vel-amal Evet buradaki arkadaşlardan iki kişiden dinledik Özberledin mi Haluk abi? Haluk abi özberledin mi? Evet İsmail abi özberledin mi? Taptı abi özberledin mi? Doktor evet Başka özberleyen Evet tekrar özberledik mi? Evet tek ayet ezberlemiş ancak e, iki kişiyi iletiniyoruz bu akşam. Hollanda'dan geçen hafta okuyan iki arkadaş dışında ezberleyen var mı? Özellikle Levent kardeş ezberledi mi? Yok ben geçen hafta bayağı yoğundu be hocam. Peki orada başka ezberleyen arkadaş var mı? Var iki tane arkadaşımız var. Tamam iki, o iki arkadaştan da dinleyip hemen şerhe başlıyoruz. İnşallah. Bismillah kim önce başlıyor? Get, e, Atilla kardeşimiz başlıyor. Tamam başla Atilla. معرفة الله العمل والامل والذليل ظالم هذا قال انه لا اله الا الله فاستغفر لذلك لذنبك لذنبي فبدا بالعلم ومنها العلم قبل ظاله العمل والامل برافو الله چوك ي ما شاء الله ديار arkadaşımız kim محمد kardeşimiz geliyor onu da dinleyelim aleyküm selam و رحمۃ الله و بركاته ايه محمد باشla قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره سوره لكفكم وقال البغاري رحمه الله باب القلب قبل القول والعمل والدليل قول تعالى فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنك فبدا بالقلب قبل القول والعمل تبارك الله فيكم يا شباب Evet arkadaşlar Hollanda'daki kardeşlerimizle E, bunu dinle, ezberlemişler. Rabbim inşallah ezberledikleri bu ilimle e, amel etmeyi nasip eder. Bizim buradaki Türkiye'deki arkadaşlarımızın hepsine de ezberlemeyi nasip eder. Evet arkadaşlar bugünkü e, mukaddimeyi yaptık. Kitabımıza geçeceğiz. Önce bir kitabın e, bu zamana kadar arkadaşlarımızın okumuş olduğu ezber okumuş olduğu yerin Türkçesini hemen Kadir arkadaşımız bize okusun. E, ondan sonra şerhine başlayalım. Başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem okuyucu, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Şunu bilmelisin ki, Müslümanların kadın ve erkek şu dört meseleyi öğrenmeleri üzerlerine farzdır. Bu dört mesele, bir, ilim, delilleriyle Allah'ı, onun peygamberini ve İslam dinini bilmek. İki, amel. Bu, ilimle amel etmek. Üç, davet. İnsanları O'na davet etmek. 4- Sabır Davet sırasında gelecek eziyetlere sabretmek Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor Asra yemin ederim ki insan muhakkak ki hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyerek birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesna. İmam-ı Şafi Allah ona rahmet etsin Eğer Allah Celle Celaluhu kullarına bu sureden başka bir vahiy indirmemiş olsaydı ''Bu onlara gelir gelirdi.'' der. İmam Buhari, Allah ona rahmet etsin, ilim söz ve amelden önce gelir demiştir. Buna delil olarak Allah Teala şöyle buyuruyor, ''Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahların için ondan mağfiret dile.'' Allah Teala bu ayeti kerimede amel ve tebliğden önce ilmin gerekliliğiyle söze başlamıştır. yani yapılan amellerin bilerek ve şuurlu olarak yapılması gerektiğini bildirmektedir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere <gülüyor> bu kitabın şerhi, bu kitabın açıklaması, sohbet türü yahut vaaz türü bir ders, bir ders niteliğinden çıkıp, direkt ciddi manada ezberlenen, şerh edilen, notlar alınan bir ders formasyonu kazanmış oldu bu şekilde. O yüzden sizlerden de azim istiyoruz. Özellikle Hasan kardeşimiz gibi, Serhat kardeşimiz gibi ve e, Özkan kardeşimiz gibi arkadaşların da bu Risale'yi ezberleyerek kervana katılmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. Mustafa kardeşimiz de tabii ki ezberlemesi gereken arkadaşlarımız arasında. Evet arkadaşlar dedi ki Şeyhul İslam ve Muslimin Risalesine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamıştı. Dedi ki bu besmeleyle başlama e, adeti müellifin besmele ile başlaması Kur'an-ı Kerim'i örnek alması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek almasından ve ondan önce yaşamış ilim ehlinin kitaplarını yazarken kitaplarını yazmaya başlarken yapmış oldukları başlangıçla başlangıcı örnek almasından dolayı bu risalesine Şeyhül İslam ve'l Müslim'in Muhammed İbn Abdullah besmele ile başlamıştır. Besmele'nin açıklamasını yaptık geçen hafta. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim'deki B harfi ceri edatı Buna Arapçada Musahabe deniyor, Türkçe'de ile. Bismillahi yani Allah'ın adı ile, Allah'ın ismi ile. Allah kelimesi Arapçada dedik ki ilah kelimesinden türemiştir. İlah kelimesi el ilah başına eliflam almış, sonra başındaki hemze silinince, yani ortadaki eliflamdan sonraki hemze silinince ne olmuş? Allah olmuş. Yani ilah el ilah, ondan sonra elden sonraki o elif ilahtaki Elif atılınca hafiflemesi için kelimenin Allah olmuş. Allah'ın manası nedir arkadaşlar? Allah'ın manası ne demek? İbadet olunan, ibadet edilen. Yani Arapçası ma'bud demek. Yani Allah kelimesinin karşılığı Razık yaratan, rız rızık veren değil. Hâlik, yaratan değil. El-mudebbir, çekip çeviren, dünyayı yöneten değil. Allah kelimesinin manası ne arkadaşlar? Ma'bud, ibadet edilen. Dedik ki, mesela râzık kelimesi ne demek? Râzık, rızık veren. Yani râzık kelimesini biz ibadet olunan, ibadet edilen ma'bud olarak açıklarsak ne yapmış oluruz? Kelime olarak yanlış açıklamış oluruz. Çünkü râzık kelimesi demek? Rızık veren demek. Allah kelimesi de arkadaşlar ma'bud, yani ibadet olunan. Diyor ki, yani Bismillah derken biz de diyoruz, ibadet olunan, yani Allah'ın ismi ile Er-Rahman Er-Rahim. Allah-u Teala'nın iki mübarek ismi, Rahman ve Rahim. Bu iki isimin delalet ettiği, gösterdiği bir sıfat var. O da ne sıfatı allah Teala'nın? Rahmet sıfatı. Yani allah Teala nedir? Rahmeti geniş, bol, merhamet eden, esirgeyici, affedicidir. Rahman ve Rahim. Bu iki ismin delalet ettiği sıfat nedir? Rahmet sıfatı. Çünkü Allah-u Teala'nın her bir ismi neyi gösterir? Onun bir sıfatını gösterir. Ama kullar için bu böyle değildir. Mesela kulların bir tanesinin adını Abdullah koysak. Ne demek Abdullah? Allah'ın kulu. Adı, ismi Allah'ın kulu. Ama ismiyle müsemme olması, onda Allah'a kul olması sıfatı var mı yok mu? Bunu ne zaman anlarız? Ancak onu görüp tanıdıktan sonra. Yani bir insanın adı Abdullah. Allah'ın kulu olabilir. Ama Allah'a en, en çok isyan eden insanlardan birisi de olabilir. Mesela birisinin adına desek ki Cömert. Adamın çocuğu oldu. Adına ne koydu? Cömert. Var mı bilmiyorum böyleydi ama var mı? Var. Cömert. Ama ismi Cömert olacak diye onun cömertlik, kerem, ikram sıfatı Var olması gerek mi beşer için? Hayır gerek değil. Öyle cömert adı koyulmuş insanlar var ki onlar ney? Cimrinin en cimrisi. Kendine dahi cimri. Ama allah Teala'nın isimleri bunun tam aksinedir arkadaşlar. allah Teala'nın bir ismi varsa muhakkak o ismin içerdiği bir sıfatı da vardır. Yani o isimle birlikte içerdiği sıfatı da biz ne alırız? İspat ederiz. Mesela Türkçede Bilgin ismi var değil mi? Bilgin. Ne demek Bilgin? Arapçada Bilen, yani alim gibi bir isim. Türkçe'de adamın ismini bilgin koymuşlar. Aleyküm selam Türkçe'de adamın ismini bilgin koymuşlar. Aleyküm selam. Ancak adam dünyanın en cahili de olabilir. Ama Allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi nedir? Alim, en iyi bilen, en çok bilen. İsmi bu olduğu için onun hakkında da ilim sıfatı, noksansız, kusursuz ilim sıfatını olmuştur. ispat olmuştu. Yani Allah'ın her bir ismi ayrıca onun bir sıfatına ne var gösterir. Bir sıfatına işaret eder. O sıfata da sahiptir Allah Teala'nın zatı. Allah Teala'nın kendisi o sıfata da sahiptir ama insanlar için bu ne de, ne, ne demedik? Geçerli değil dedik. Olabilir de olmaya bilir de. Tamam? Adama kahraman ismi koyarlar ama adam yani en korkadır. Cimcimden bile korkar elini alamaz. İşte burada arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Dedi ki Rahman ismi Allah Teala'nın neye işaret ediyor? Zatına işaret ediyor. Zatının işaret. Rahmetinin geniş olduğunu gösteriyor. Rahim ise Allah Teala'nın fiili sıfatlarını gösteriyor. Allah Teala'nın sıfatları iki türlüydü. Birisi zatî sıfatları, birisi fiili sıfatları. Değil mi? Zatî sıfatları zatının muttasıf olduğu Zatının sahip olduğu neler? Sıfatlar. Hay. Ne demek hay? Diri olması. Canlı olması. Hiçbir zaman ölmeyecek olması. Bu onun zatının bir sıfatıdır. Zatı mükemmel bir hayata sahiptir. Noksansız, eksiksiz bir hayata sahiptir. Biz bu tür sıfatlara ne diyoruz? Zati sıfatlar. Bir de allah Teala'nın fiili sıfatları var. Fiili. Mesela şifa vermek. Şifa vermek. Değil mi? Ondan sonra konuşması. allah Teala'nın konuşması. Bu sıfatları allah Teala'nın dilediği zaman yaptığı sıfatlarıdır. İşte alimler diyor ki Rahman allah Teala'nın zatının sıfatı. Rahim ise onun fiili bir sıfatı. Yani onunla ne yapıyor? allah Teala o ismiyle o ismin içermiş olduğu sıfatıyla kullarına merhamet ediyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile dikkat ederseniz burada bir yüklem yok. Türkçe olarak söylersek bunu. Bir eylem ifade eden bir Yüklem yok. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, e, mesela yemek yemeye başlarken Bismillah diyoruz değil mi? Sadece Bismillah. Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla ney? Ne demek Allah'ın adıyla? Yemeye yiyelim, yemeye başlayalım. Burada allah Teala'nın Bismillah'ta, Besmele'de bir yüklem zikretmemesi, bir fiil zikretmemesi, neyin delili arkadaşlar? her yerde kullandığın zaman, kullanılması uygun olan her yerde kullandığında oraya uygun olarak mana içermesi. Mesela Bismillah diyerek camiye giriyorsun değil mi? Bismillah, Es-Salatu Vesselamu Ala Rasulillah diyerek camiye giriyorsun. Allahummef'tehh li evvabe rahmetik duasını okuyorsun. Camiye girerken, ayağımızla Bismillah diyerek giriyoruz. Allah Allah'ın adı ile e, camiye giriyorum. Şimdi şeyh burada, müellif burada Risalesine besmeleyle ile başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Ne diyeceğiz burada? Allah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile yazmaya başlıyorum. Yani Arapça da buna deniyor ki, Arapça öğrencilerimiz bunu e, iyi anlasınlar. Buna deniyor ki, biz burada diyorlar ki, söylenmeyen, söylenmemiş olan ne var burada? Bir fiil var. Biz o fiili ne yapıyoruz? Kafamızda tasavvur ediyoruz, takdir ediyoruz diyorlar. Yani mesela ne demek? Bismillah'i ektubu. Allah'ın adıyla ne yapıyorum? Yazıyorum. Yemek yerken, Bismillah'i akulu. Camiye girerken, Bismillah'i ezkulu. Yani her bir eyleminde, her bir davranışında ne yapıyorsun? Oraya uygun bir fiil takdir ediyorsun. Bunun sırrı da nedir arkadaşlar? Resmenin her yere ne olması? Uygun olmuş olması. Sonra arkadaşlar, Şeyh diyor ki, İ'lem, bil. Dedi ki bunun, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde örnekleri de var. Şeyh kitabını yazarken, oturup roman yazmamış, hikaye, hiç yazmamış. Yazmak istediği, kısa cümlelerle, kısa ifadelerle insanlara ne yapmak? Üzerlerine vacip olan, tarz olan, Allah'ın onları sorumlu tuttuğu, mükellef kıldığı ilmi öğretmek. Onun için çok kısa ifadelerle yazmış, Maksada çabuk ulaşmak için. İ'lem, bil ki, bil. İlim arkadaşlar, tarifini yaparken ne demişik ilmin tarifini? İlim nedir? İ i̇lim, noksansız, eksiksiz bir şekilde, tam olarak ne yapmak? Bilinen, gördüğün o şeyi ne yapmak? Bilmen, yani idrak etmen. Eksiksiz bir şekilde bilmek istediğin o şeyi, bulunduğu hakikat üzere, gerçek şekliyle bilmen. Yani geçen hafta bir örnek vermiştik. demişti ki e, mesela elimizde bir ne var? Bir kalem var diyelim. Kalem. Tamam bir kalem var. Bunu kalem olarak bilmen. Bu bilinen şey, gerçek olarak, hakikat üzerine nedir? Bu kalemdir. Eksiksiz bir şekilde bunu kalem olarak biliyorsan bu nedir? İlimdir, ilim. Ama bu nedir diye sorduğun zaman kalkıp bir isterse ki bu çakıdır. bıçaktır, bastondur derse bu ne olmuş oluyor? Cehalet olmuş oluyor. Çünkü sen ne yapamadın? Bu bilmen gereken nesnenin bulunduğu hal üzere bulunduğu şekli bilemedin. Bilakis söylediğin bildiğini zannettiğin şey bunun bulunduğu halin tam aksi olan bir hal o da ne? Baston gibi bıçak olma ihtimali. Biz ona ne diyoruz? Baston olma şeyine cehalet. Buna kalem dersek nedir bu? İlimdir. O zaman ilim e, bilmek istediğin şeyi Ne yapman? Bulunduğu hakikati üzerine gerçek bir şekilde doğru olarak şüphesiz de kesin bir şekilde bilmen. Buna ne diyoruz? İlim diyoruz. İşte şeyhin istediğinde senden bu i'lem, e bil. İlimden sonra ne geliyor mesela? İlimden sonra gelen zan. Zan. Zan nedir arkadaşlar? Zan, iki ihtimal var. İki ihtimal var zanda. O mu bu mu? Ama bu O mu bu mu diye, o iki ihtimalden birini ne yapıyorsun sen? Galip getiriyorsun, zannı galip yapıyorsun, herhalde budur diyebilecek zanna ulaşabiliyorsun. Buna da ne deniyor? Zan deniyor. Mesela namazdasın, <gülüyor> üç mü kıldım, dört mü kıldım? Sonra diyorsun ki ben dört kıldım. Zanlı galibimce dört kıldım diyorsun. Biz bu dör, dörde ne diyoruz? Zan diyoruz. İlim mi bu? İlim değil. Çünkü sen hakiki manada şüphesiz şeksiz namamadın. <gülüyor> Bilemedin. Zanla düştün. İşte ilimden sonra ne geliyor arkadaşlar? Zan geliyor. Zan geliyor. zanın galibinde yani. Zanlı galip ne demek? Yani iki tane ihtimal doğdu ama birisine ne yapabiliyorsun? Meyledebiliyorsun. Buna ne deniyor? Zanlı galip deniyor. Zanlı galip dedi. Amel etmek nedir? Caizdir. Namazda mesela. Namazda mesela. Ameli konularda mesela. Zanlı galip amel edersin. Dört mü kıldım? Üç mü kıldım? Dörde kaydın. Buna biz ne diyoruz, zan diyoruz, tamam? Zandan sonra ne geliyor arkadaşlar? Şek, şüphe. Bakın en üst tabaka ilim. Ondan sonra zan. Ondan sonra şüphe, şek. Şüphe ne arkadaşlar? İki taraf da eşit. İki taraf eşit. Birini diğerine ne yapamıyorsun? Tercih edemiyorsun. Namazdasın, üç mü kıldım, dört mü kıldım? Bir tarafa ne yapamıyorsun, yönelemiyorsun, dört diyemiyorsun deminden dediğin gibi, üç de hatırlamıyorsun. Burada şek, şekle, şekle amel edilir mi? şüpheyle amel edilir mi? Edilmez. Bakın zannı galip edilir dedik amel, ama şüpheyle şekle amel edilmez. Peki ne yapacaksın? Şüpheye düştün. Ne yapacaksın? Yakine döneceksin. Ne mi? yakin? Kesin olarak bildiğin şeye. Üç mü? Dört mü? 3 mü 4 mü gidiyorsun geliyorsun? 3 mü 4 mü? 3 mü 4 mü? Burada garanti olan, yakın olan hangisi? 3. Şüphelendiğin 4. E birini diğerini tercih edersin. Ne yapacaksın sen? 3'e geri döneceksin. Ne yaptın sen? Şüpheyle şekle amel etmedi Peki şüpheden sonra en alt derece nedir arkadaşlar? Cehalet. Yani cehalet nedir? Bilmen gereken şeyi bulunduğu hakikat üzere doğru bir şekilde değil de onun aksine başka bir şekilde bilmen. Buna ne deniyor? Cehalet deniyor. En üst derece nedir arkadaşlar? İlim. Ondan sonra zan. Ondan sonra şey. Şüphe. Ondan sonra cehalet. Şeyhin burada bizden istediği ney? İlim. Yani İ'lem. İlim denince bu geliyor arkadaşlar. Yani i̇lim boş bir kavram değil. İçi de bir manası olmayan bir sözcük değil. İlim. bilmen gereken şeyi hakikati üzerine doğru bir şekilde, şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz, bir şekilde bilmen. اِعْلَمْ رَحِيمَكَ Allah, Allah sana rahmet etsin ki, ey okuyucu, Allah sana rahmet etsin. Burada müellifin, yazarın, dikkat edin arkadaşlar, belki de bugüne kadar hiç karşılaşmadığınız bir uslubu var. Ne diyor? Dua ediyor okuyan kişiye. Bizlere burada dua ediyoruz. allah Teala belki onun bu duasıyla, bizim için yapmış olduğu, Allah'a yapmış olduğu duasıyla ne yapacak biz Allah-u icabet edip bizleri muvaffak kılabilecek. Çünkü halime diyorlar ki, Allah sana rahmet etsin gibi Allah sene muvaffak kılsın gibi dualar. Ne için duadır? Yani Allah sana rahmet etsin, Allah seni muvaffak kılsın. Başarılı kılsın, seni doğruya isabet ettirsin. Eğer seni doğruya isabet ettirmişse Allah seni neye muvaffak kılar Allah? İlme. Yani buradaki duada aslında ne var? İlme bir işaret var. Diyor ki, Allah sana rahmet etsin. Allah'ın rahmet ettiği insanlar ne olur arkadaşlar? Muvaffak olur, başarılı olur hayatta. Neye başarılı olur? İlme başarılı olur. Yani bir insan Allah katında, Allah tarafından hakkında hayır mı dilenmiş? Hayır dilenmemiş mi? Hakkında güzellikler murad edilmiş mi? Edilmemiş mi? Bunu nasıl anlar? Bunun ölçüsü, terazisi ne? Dünyada zengin olması mı? Malı mülkünün olması mı? Şöhretinin olması mı? Makamının olması mı? Başına hiçbir bela ve musibetin gelmemiş olması mı? Yoksa allah Teala'nın o insanı dininde fakih kılması mı? Dinini anlayan, alim bir insan kılması mı? Hangisi? İkincisi. Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Men yuridillahü bihi hayran. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu ne yapar? Yufakkihü fid din Dinde fakih kılar. Yani din Kelimesinin manası, iman, İslam ve ihsan. Bunların tümünde ne yapar kişiyi? Fakih kılar. E kişi nasıl fakih olacak dininde? İlim, talep ederek. Yani sen bil ki, Allah hakkında hayır dile dilemiş mi, dilememiş mi? Bunu nasıl bileceksin arkadaşım? Bunu nasıl anlayacaksın? Bunu ilimle olan, Allah'ın dininde fakih olmaya giden yolda gayret ettiğin, çabaya sarf ettiğin azme bakarak anlayacaksın. Kılın kıpırdamamış. Kitap okumak için harekete geçmemişsin. Arapça öğrenmek için bir kıpırdama yok. Allah'ın kitabını okumak için, öğrenmek için hala gevşeksin. Kur'an-ı Kerim ezberlemiyorsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okumuyorsun. Bil ki Allah senin hakkında henüz ne yapmamış? Hayırı mural etmemiş. Bunlar bir karinedir. İşte şey, Risalesine bu dua ile başlıyor. Rahimekallah. Allah sana ne yapsın? rahmet etsin. Yani bu kitabı okurken, ey okuyucu <gülüyor> Allah seni rahmet etsin, rahmet edenlerden eylesin ki bunun bir göstergesi olarak da seni hayra muvaffak kılsın yani dininde seni ne yapsın? Fakih kılsın. Yani burada bakın müellifin neyi var? Merhameti var. Yecibu <gülüyor> aleyna bizim üzerimize vaciptir, farzdır. İlim arkadaşlar, mükellefiyet bakımından ikiye ayrılır. Kişinin öğrenmesinin farz olduğu ilimler, her kişinin öğrenmesi, tek tek öğrenmesi farz olan ilimler. Nasıl şimdi bugün her dükkan açanın vergi levhasını koyması mecburi diyebiliyor musun? Yan dükkanda var vergi memuruna, o koymuş benim koymama zaten gerek yok bu mahallede, bu caddede. iki tane vergi levhası fazla gelir, o yaptıysa bizim yapmamıza gerek yok diyebilir misin? Yani bu da onun gibi işte. İlmin farzı ayın olanı var. İşte şeyhin burada zikredeceği, bu kitapta bize öğreteceği ilim hangisi arkadaşlar? Farzı olan ilim. Yani mecburen öğrenmek zorunda olduğun, Allah'ın senin boynuna yüklediği, seni senden istediği farz ilim. İlmin bir de neyi var arkadaşlar? Farzı kifaye. Birisi yaptığı zaman diğerlerin üzerinden kalkar. Şimdi sen mesela cenaze yıkamayı bilmiyorsun. <gülüyor> Cenazenin gasili, defini, ölünün yıkanması bunları bilmiyorsun. Bunu bizim aramızdan, buradaki Türkiye'deki birisi, İstanbul'daki birisi, mahalledeki birisi yapınca bunun farziyeti bizim üzerimizden kalkıyor elhamdülillah. Allah'ın rahmeti, dinin kolaylığı ama Allah'ı tanımak, bilmek, dinini tanımak, bilmek, peygamberini tanımak, bilmek gibi. abdest almayı bilmek, abdestin fazlarını öğrenmek, namaz kılmayı bilmek, namazın şartlarını, rükunlarını, vaciplerini, farzlarını öğrenmek, oruç tutmak, onun farz olduğunu, onun farzlarını öğrenmek, her birimizin üzerine ayrı ayrı farzdır. Ayrı ayrı. La ilahe illallah kelimesinin manasını doğru bir şekilde öğrenmek o manayla, o doğru manayla onu telaffuz etmek her birimizin üzerine farzdır. Kurtarmaz yani. İlyas Hoca bunun manasını öğrendi. Biz de gittik Tayyip Derneğinde veya orada onun başka bir sohbetinde bulunduk. Hollanda'dayız. Ee, o öğrensin, okusun. Bizim üzerimizden de farz kalkar değil. Sen de öğreneceksin namazın farkını. La ilahe illallah'ın şartları nelerdir? Bunların hepsini ne yapacaksın? Öğreneceksin. Bundan kaçış, kurtuluş? Yok. İşte Şeyh de bunu bize öğretecek bu Risale'de. Onun için hırslı olun. Ezberleyin. Ezberlemeniz bir alamet, bir delil. Allah'ın hakkınızda hayır murat ettiğinin bir delil. Diyor ki, bu aleyna taallumu erba'i mesail. Şu dört meseleyi bilmemiz hepimizin üzerine Hacı. vaciptir. Yani farzı ayındır arkadaşlar. Şeyh burada bakın, kitabın adı neydi? Üç Esas. Üç Esas. Bu üç Esas bölümüne geçmeden önce Şeyh, müellif ne yaptı? dört tane meseleyi bilmemiz gerekir dedi. Bize hazırlık yapıyor. Bizi gayeye, bizi hedefe, pardon, bizi hedefe ulaştırmak için ne yapıyor? Ön söz hazırlıyor. Antrenman yapıyor. Bazı şeyleri bize veriyor önceden. Hazırlıyor bizi. Diyor ki, el-u'la. İlk bilmemiz gereken şey nedir? El-ilm. Ne demek? İlim. Açık biraz önce. İlim. ne yapmak? Allah'ı bilmek, tanımak. Şimdi şey diyor ki, ma'rifetullah Allah'ı bilmek. Sonra ma'rifatu nebiyhi peygamberini bilmek. Ve ma'rifatu dinil islami bil edille. delilleriyle İslam dinini bilmek. Bunların ilki olan ilim, hepimizin üzerinden farz. Şey kastettiği ilimden kastettiğini arkadaşlar Allah'ı bilmek, Peygamber'i bilmek ve delilleriyle İslam dinini bilmek. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta değinmiştik. Geçen hafta bahsetmiştik. Allah'ı tanımanın, Allah'ı bilmenin manası nedir? Ya şöyle diyelim. Allah'ı tanımanın anahtarı olan, Allah'ı kabul etmenin alameti olan La İlahe illallahın manası nedir? Veya öğrenmemiz gereken doğru mana ne olmalı? Evet size sorarsak, Ne dersiniz? La ilahe illallah ne demek arkadaşlar? Evet. Bu tarifi çok iyi bilmeniz lazım. Niye bilmeniz lazım? Biraz sonra sınavda soracağımdan dolayı değil. Kişinin, kişinin bu tarifi doğru olarak bilip öğrendiğinde Müslüman olup Allah'ın razı olacağı insanlardan olmasına sebep olacak bir tarif olduğu için öğrenmeniz lazım. Yoksa bu bir yani Araplarıyla haddülfasıl Ayet edici bir çizgidir, ayet edici bir noktadır. Bu tarifi öğrenenler çizginin öbür tarafında olacaklar. Bu tarifi öğrenmeyenler, öğrenmeyerek söyleyenler, bülbül gibi tekrarlayanlar çizginin dışında kalacaklar. O yüzden bu tarifi bilmeniz lazım. Nedir o tarif? Allah'tan başka. Yaratıcı yoktur desek doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani, La ilahe illallah'ın manası. Allah'tan başka yaratıcı yoktur dersek yanlış olur, eksik olur. Tarifin, bu tarifin, la ilahe illallah Desek ki Allah'tan başka yeri göğü, yeri göğü yaratan yoktur. Eksik olur. Desek ki güneşi ve ayı çevirip çeviren, Allah'tan başka güneşi ve ayı getirip götüren yoktur. Eksik olur değil mi? Çünkü bu manaların hepsini Mekkeli müşrikler zaten ne yapıyordu? Biliyordu, söylüyordu, inanıyordu adamlar. Yani Mekkeli müşrikler bir yaratıcıları olduklarına inanıyorlardı. İnşallah bu ayeti önümüzdeki hafta dinleyeceğiz sizden. Yunus Suresi 31. ayet. Yunus Suresi 31. ayet ne buyuruyor allah Teala? Kul, kul, ne demek kul? De ki, kime diyor bunu allah Teala? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimlere söyle diyor? Gelmiş olduğun, gönderilmiş olduğun Mekkelilere söyle. Men yerzukukum mine's semai vel ard. مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Yerden ve gökten sizlere rızık veren, kimdir? De onlara, sor. De ki diyor onlara, sor. اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Kimdir bunların maliki? Sor. Sonra diyor ki, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden diriyi çıkartan ve yukhricul meyhite minel hay diriden de ölüyü çıkaran kimdir? Bunları hep sor diyor Mekkelilere. Ne diyecekler? Feseyekulun Allah veya ve men yudebbirul emra ayeti atlamayalım ve men yudebbirul emra işi yöneten yeryüzünü <gülüyor> yönetip çeviren alemleri yönetip çeviren kimdir? Sor. Ne derler? Feseyekulun Allah Ne der o insanlar? Mehmet Ağabey ne derler? Allah'tır derler. Yani sor diyor, yerden ve gökten size rızık, yaram, rızık veren kim? Rızık. Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Allah derler, malik olmalar. Razik, malik, sahip olmak. Sonra, ölüden diriyi diriden ölüyü çıkartan, can veren kimdir? Ölüden, canlıdan hayatını alan kimdir? Yine Allah derler. Adamlara bakın yani, adamlarda demek ki bir ne var? İnanış var. Sonra, de ki, de, de ki diyor, yeri ve gök kim idare eder, yönetir? Ne derler? Allah'tır derler. Demek ki Ebu Cehil, Ebu Cehil'i sınava soksak, allah Teala'nın Teala'nın ile ilgili, yaratıcılığıyla ilgili, rızık vericiliğiyle ilgili, malik sahip oluşuyla ilgili, yeri ve göğü çevirişiyle ilgili, müdebbili oluşuyla ilgili Ebu Cehil'e Sınava soksak 100 üzerinden kaç alır arkadaşlar? 100. 100 alır değil mi? 100 üzerinden 100 alır. Yine Allah Teala Ankebut suresi 61. ayet. onu da ezberleyeceksiniz haftaya. Hollandalı'daki arkadaşlara dahil. O 4 kişi önemde ezberleyecek. Ezberleyenler bir kere direkt otomatikman yani diğer dersleri ezberlemeyi kabul ettiklerini ne yapıyorlar? Bize ispatlamış oluyorlar. Bundan sonra eksi olacağımız insanlar onlar olacak. Allah Teala buyuruyor ki, diyor ki, vele insel tehum, suresi 61. Vele insel şayet onlara sorsaydın, şayet onlara sorarsan, kime diyor İslamı? Allah taala, heya men, vele insel tehum, men halakas dema va ard, yeri ve göğü kim yarattı diye onlara şayet sorarsan. ve sakhara şems ve'l kamer güneşi ve ayı hizmete sunan kimdir diye sorarsan ne derler le yekulunallah ne derler Allah derler yani bunları diyor getirin sınava soksanız yüz üzerinden bu konuda yüz üzerinden ne alırlar yüz alırlar hiçbir şüpheleri adamların yok hepsi Allah'ın yaratıcı olduğuna, rızık verici olduğuna, dünyayı çevirip çektiğine çevirip idare ettiğine, ölüye hayat verdiğine, hayatta olanın canını aldığına Allah derler. Buna inanırlar. Hepsi bu sınavı geçti. <gülüyor> Ama arkadaşlar, onlar bu sınavlardan yüz almalarına rağmen, bu kapasiteye sahip olmalarına rağmen, hala onlarla savaş edilmesi, onlar öldükten sonra cehennemle müjdelenmesi, onlara cehennemin vaat edilmiş olması, onların cehenneme sokulmasına sebep olan Cehenneme gitmesine sebep olan şey nedir o zaman? Madem bunlar bu konuda o kadar başarılı, niye Aleyhisselatü Vesselam hala onlarla savaşmaya devam etmiş? Niye bu tür inançlara sahip olan babalardan oğullarını ayırmış, Medine'ye götürmüş? Niye iki sap da kılıçlar birbirine çekilmiş? Aradaki problem ne? Onların Mekkeli dediği gibi yoksa şahsi mi? Mekkeli dediği gibi Haşa Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şair, kâhin, sihirbaz, deli oluşundan mı? Yoksa burada çok ince bir ayrıntı var, ondan dolayı mı? Evet, o ince ayrıntıdan dolayı bu iki topluluk arasında ne olmuş? Akrabalıklar bozulmuş, savaşlar açılmış. Bir taraf ne yapmış? Cenneti hak etmiş, müjdelenmiş. <gülüyor> Diğer taraf cehennemi bırakın, cehennemi ebedi olarak ateşte kalmayı yapmış? Hak etmiş. Buradaki ince nokta ne o zaman? İşte ince nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Onların söylemek istemedikleri la ilahillallah. Söylemekten kaçındıkları, söylemek istemedikleri ince nokta la ilah illallah. Yani maalesef ve maalesef üzülerek söylüyoruz ki bugün Müslümanım diye gezen birçok Müslümanın manasını kavrayamadığı bu la ilah illallah'ın doğru manasını o gün peygamber Aleyhisselatü vesselam'a karşı çıkanların çoğu kavramıştı. Ondan dolayı da o la ilahe illallah'ı söylemekten geri çekiliyorlar, uzak duruyorlardı. Çünkü la ilahe illallah demek la ilahe illallah kabul etmeleri onların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahlarına, yaratıcı olarak kabul ettikleri kabul ettikleri Allah'a aracı koydukları ilahları terk etmelerini gerektirdi, Onlardan uzaklaşmalarını gerektirecekti. Yani buradaki sorun ne? Yaratıcı olarak kabul ettikleri Allah'a kendilerini ulaştırdıklarını zannettikleri aracılardan ne olmak? Uzaklaşmanın zorluğunu hissetti bu insanlar. Ondan dolayı da ne yapmadılar? La ilahe illallah kelimesini söylemekten çekindiler. Dediler biz nasıl söyleriz? La ilahe illallah dersek lata gitmememiz lazım, menata gitmememiz lazım. Uzlaya gitmememiz lazım. Onları aracı koyarak Allah'a bizleri ulaştırmalarını, yakınlaştırmalarını istemememiz lazım. Falanca türbeye gitmememiz lazım. Falanca ölüden yardım istemememiz lazım. Bu la ilahe illallah bunu gerektirecek. O halde bizler bunu yapamayız? Söyleyemeyiz. Çünkü bizler atalarımızı böyle bulduk, babalarımızı böyle bulduk. Diyerek saçma sapan nedenler uyduracaklardı. Hatta ne diyeceklerdi? Acı al vahiden bu adam tüm ilahlarımızı ne demek ilahlarımızı yaratıcılarımızın yoksa ibadet eden ibadet edilmeye hak olan planız çünkü onlar ne dedik anlattığımız üzere yaratıcı olarak zaten bir tane kabul ediyorlar olarak Teala diyorlar. Bu adam diyorlar ibadet hak eden ibadet ettiğimiz ilahları ne yaptı? Tek bir ilaha mı dönüştürdü? Tek bir ilaha mı indirdi? Ha, ha, bu, bu ne şaşılacak bir iş. Acayip bir iş. Şey. de aralarında böyle konuşuyorlar. <gülüyor> Çünkü arkadaşlar onlar La ilahe İllallah'ın manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Onlarda ilim vardı ama ne yoktu? Amel yoktu. Onu yapmadılar? Tatvike sokmadılar. Tatvike geçirmediler. Bugün de insanlardan La ilahe illallah günde bin defa söyleyip, on bin defa söyleyip, yüz bin defa söyleyip, manasını kavramayan ve onun tam aksi işler yapan Maalesef birçok İslam'a kendini nispet eden insan var. Çocuğu olmayanın gidip göbek attığı türbeler, üniversite sınavında oğlunun başarılı olması için başarılı medet umduğu kabir ve türbeler, işlerinin kötü gittiği zaman, işlerinin düzelmesi için gidip çaput bağladığı ağaçlar, türbeler, Pakistan'a, Hindistan'a gitmeye gerek yok. İstanbul'da bile saymaya kalsak, yüzlerce ne yaparız? Buluruz öyle değil mi? Buraya bu sohbete Eyüp'ten gelen arkadaşlarımız var. Görüyorlar Eyüp radıyallahu anh, Eyüp Sultan radıyallahu anh'a iddia edilen, nisbet edilen onun olduğu iddia, öne sürülen kabir yanında neler yapıldığını Allah'a nasıl ortak koşulduğunu şirk koşulduğunu oradaki, orada yaşayan arkadaşlarımız elbette ne zaten? Görüyorlardır. Ondan dolayı arkadaşlar, şeyh diyor ki El-elim ve marifetullah Ne yapmak? Allah'ı bilmek. Allah'ı ne olarak bilmek? ibadete layık, tek ilah Allah'ı yaratıcı olarak bilmek, insanı imana sokar mı? Yeter mi? Sokmaz. Soksaydı en önce Müslüman olan adam kim olurdu? Ebu, Ebu olurdu. Ondan sonra ne olurdu? Her biri, diğerleri de Müslüman, mümin olurdu. <gülüyor> Demek ki Allah'ı yaratıcı olarak tanımak ne olmaz? Kişiye yeterli olmaz. Sonra arkadaşlar ve ma'rifetun ebiyihi, peygamberini ne yapmak? Tanımak. Muhammed bin Abdullah olduğunu kabul etmek. Onun Allah tarafından gönderilen bir Rasul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber olduğunu kabul etmek. 23 sene boyunca kendisinden rahi indiğini kabul etmek. <gülüyor> Son dinin ona gönderilmiş olan İslam olduğunu kabul etmek. Bunları ilim olarak bilmek. ve وَمَعْرِفَةُ bil بِالْاَدِلَّ İslam dininin delillerini de ne yapmak? Bilmek. Bunu kabul etmek. Bunlar bizim üzerimize düşen ilk vacip, ilk farzdır arkadaşlar. Her şeyden önce, her şeyden önce, namaz kılmayı, oruç tutmayı, abdest almayı öğrenmeden önce bilmemiz gereken en önemli vacip budur. Bu üç ilim. Üç şeyi bilmek. Peki bunları bilirsek ve bunlardan bu şekilde razı olursak bunun karşılığı ney? Hadiste söyledik. Men kâle radîtu billâhi rabben. وَبِي مُحَمَّدِ نَبِي رَسُولًا وَبِي الْاِسْلَامِ دِينًا Kim bu 3 şeyi söylerse ve ondan razı olursa تَحَلَ الْجَنَّةِ Ne yapar? Cennete girer. O halde arkadaşlar bu üç hususu ne yapacağız? İlim. Bakın zan değil, şek değil, cehalet hiç değil. İlim olarak öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonraki geçen hafta ilmin faziletini anlatmıştık burada. İlme nelerin müjdelendiğini, ilme nasıl mükafatların verildiğini burada sizlere aktarmıştık. Sonra ikinci mesele, أَلْسَانِيَ الْعَمَلُ لِهِ Öğrendiğin ilimle ne yapacaksın? Amel edeceksin. La ilahe illallah'ın manasını biliyorsun. E, Ebu Ceyn de biliyordu. Amel etti mi onunla? Etmedi. Onun için onu bilmek tek başına yeterli değil. onu tek başına bilmek yeterli değil. Onun için Süfyan Sevri tabiinden diyor ki alimlerimiz arasında ilim konusunda gevşek davrananlarda Yahudilerle bir benzerlik vardır diyor. Alimlerimizden, amel konusunda, alimlerimizden ne demek alimlerimizden? Yani öğrenip ilim talebesi olup amel konusunda gevşeklik yapanlarda diyor Yahudiler Yahudilerle bir benzerliği vardır bu kişinin. Çünkü biliyorsunuz Fatiha'nın tefsirinde geçer bu, âlim mevzik ederler gayril mağdu aleyhim bizi gazap bulunmuşların yoluna değil. Kim onlar? Yahudiler. Niye onlara gazap edildi diyorlar? Çünkü onlarda ilim vardı ama bildikleri ilimlere emadılar? Amel etmedi. Yine diyor, yani alimlerimizden amel konusunda gevşeklik yapanlarda kimlere benzerlik vardır? Yahudilere. Abitlerimizden ibadete yönelik çalışan azmedenlerden de azmeden insanlar da abitlerde abitlerimiz içinden ilim konusunda gevşeklik yapanlara da yapanların da kime benzerliği vardır? Hristiyanlar. Çünkü Hristiyanlar neydi arkadaşlar? Hristiyanlar nasıldı? Amelbaz. yok. Ne duyanlarsa kulaklarına yesen abi onu yakıyorlar. Amel var ama tek başına amel hiçbir şeye Yaramaz. Bugün bakın şöyle bir İslam ümmetine bırakın <gülüyor> sapık fırkaları. Ehl-i sünnetten sayılmayan fırkaları. Ehl-i sünnet çatısı altına giren oradan buradan şuradan ehl-i sünnet olarak kendilerini sayan şöyle bir fırkalara bakın. Onlara mensup olan insanlara bakın. İşledikleri amellere bakın. Ve o amellerin doğrudan ilimden ne kadar uzak olduğunu ne yaparsınız? Sünnet ve Kur'an terazisiyle ölçtüğünüz zaman görürsünüz. Her biri ayrı bir tarafa gitmiş. Her biri ayrı bir amel işlemekti. Yani Türkiye'de bile bir mahallenin camisine girdiğiniz zaman her bir insanın farklı farklı bidatlar, farklı farklı ameller işlediğini ne yaparsınız? Görürsünüz. Bir camide ezan bittikten sonra ezan duasını cemaatle mi yapanlar? Bir camide ezan okun, onu okunurken Baş parmaklarını gözlerine sürenler mi? Bir camide ellerinde dua ederken dediği gibi arkadaşımızın ellerini ters çevirenler mi? Yani her bir yerde şeytan ne yapmış? Cehalet aracıyla, cehalet maşasıyla insanları oynayarak onları amellere sevk etmiş. Ama amellerinin hepsine Bunların boş bir dert. Ondan dolayı amel de ne? neye bağlı kalacak? İlme bağlı kalacak. amelin makbul olabilmesi için, sayı olabilmesi için, Allah katında salih amel diyoruz ya, salih amel olabilmesi için iki şartı var. Birisi ihlas, la ilahe illallah'ın manası, yalnızca Allah için yapılması. İkincisi, sünnete uygunluk. Bugün ne var? Bakın, adam ürün üretiyor, çalışıyor, gece gündüz sarf ediyor vaktini, işçiler tutuyor ama onunla ilgili bir uygunluk belgesi, olur belgesi, Alamıyor. Değil mi? Diyorlar ki bu ürün ne Avrupa'ya ihraç edilemez. Niye? Aslında ürün, ürün gibi gözüküyor ama uygunluk, olurluk belgesini alamamış Alamamış. Şimdi onun için arkadaşlar insan yorulabilir. Sabaha kadar kendi kafasına uygun ameller yapmaya çalışabilir. Ancak bu model olarak Peygamber'in sünnetine uymuyorsa bu amel, salih amel değildir. Kişinin yorulduğu yorulmasının kendisine fayda vermeyeceği amellerdendir. Sonra diyor ki, ne yapacağız arkadaşlar? Ona davet edeceğiz. Ne? İlme ve bu ilimle amele davet edeceğiz. İlmi öğrendik, tevhidi öğrendik, la ilahe illallah'ın manasını öğrendik, sünnetleri öğrendik, bidatleri öğrendik. Ondan sonra, ilme ve bu ilimle amel etmeye ne yapacağız? Davet edeceğiz. Bakın arkadaşlar, davetçi ancak ilim edip, o ilim, ilim öğrenip, o ilimle amel ettikten sonra olunur. Davetçi olarak piyasaya çıkan birçok insan görüyorsunuz değil mi? Camilerde, televizyonlarda, internet sitelerinde, radyolarda, davetçi rolüyle, vaiz rolüyle, vaiz kismesiyle insanlara din anlatmak istiyor. Ancak baktığınız zaman görüyorsunuz ki aslında o adam ilim öğrenmemiş. Yahut ilmiyle amel etmiyor. Ondan dolayı bu adam davetçi, olamaz bu adam davetçi olamaz davetçi ancak ne zaman olur ilmiyle ama neden olur sonra şeyk ulüsan diyor ki vel Müslim'in as sabr'u fi bu yolda ilim yolunda ilimle amel etme yolunda ve onlara davet etme yolunda başına gelecek olan eza'ya, eziyete, zorluklara ne yapman? Sabretmektir. <gülüyor> arkadaşlar bu Allah'ın Allah yüzünde bir sünneti, yani bir kuralıdır. Öncelikle ilim arkadaşlar. ilmin neye ihtiyacı var? Sabrı ihtiyacı var. Yani öyle rahat içinde, refah içinde ilim ne olmuyor? Elde edilmiyor. Arapça dersinde burada söyledik. Selehten bazıları ne diyor? El ilmu la yu'tike ba'dahu illa izah a'teytehu kulleke. İlim sana ancak sen ona tümünü verirsen bazısını verir. Birazını verir. Veya in a'teyte ilme kullek a'take ba'dahu. İlme şayet tümünü verirsen sen ilme her şeyini verirsen ilim sana neyini verir? Biraz mı Adam diyor ki ya hocam haftada bir Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorum, öğrenemiyorum. Yol. Her gününü vereceksin. Her gününden yarım saat, bir saatini vereceksin ki ilim sana birazını versin. İn a'taytel ilme bazake, ilme birazını verirsen haftada bir gün okuyorum dersen lem yu'tike şey'en ilim sana ne yapmaz? Hiçbir şey vermez. Bu sırdır arkadaşlar. Önemli bir şifredir. Niye? İlim öğrenemiyoruz. Bundan dolayı öğrenemiyoruz. Tamam Sabır gerekiyor yani. Sabır. Sabır edecek. İlim sabır gerekiyor. Amel amel etmek sabır gerekiyor. Sabır istiyor. Aleyhissalatu vesselam sabahlara kadar namaz kılıyor. Ayakları, dizleri, bilekleri ne oluyor? Şişip çatlıyor. Şişmek değil arkadaşlar. Çatlıyor. Çatlıyor. Şişmek çatlamadan önceki evre. Yani önce şişer sonra toplar sonra Şart var değil mi? Amel yani ibadet neye ihtiyaç var? Sabra ihtiyaç var. Ya her aydan üç gün oruç tutmak hele bu yaz günlerinde çok zor. E, tabii zor. Çünkü kişi cennete girmek o kadar kolay değil. Amel istiyor. Aleyhisselatü Vesselam hadise diyor ya, cennete giden yol zorluklarla döşenmiştir. Cennete giden yol zorluklarla döşenmiştir. Öyle cennete kolay gitmek yok. Niye? Allah-u iyi kötüden Çalışkanı tembelden hareket edecek. Ne diyor Allah-u Teala? Elif, La, Mim E hasiben nâsu en yutrakû en yekûlû âmennâ ve hum la yuftanûn İnsanlar La ilahe illallah deyip imtihan olunmadan terk edilip bırakılacaklarını mı zannettiler? Ayet. La ilahe illallah dedik, manasını öğrendik. Tamam yeter, kurtulduk. allah Teala hemen ayet indiriyor. Bakın diyor ki Elbette, muhaseben nasu an yitraku an yakulu amanna ve hum la yuftenun. İnsanlar fitneye uğramadan, imtihana uğramadan la ilahe illallah dediklerinde bırakılacaklarını mı hesap ettiler zannettiler? Yok. Demek ki ne var? Zorluklar var arkadaşlar. Bugün altını tenekeden nasıl ayırıyoruz? Altını gümüşten, altını telikten veya herhangi bir daha değersiz demirden nasıl ayırıyorlar? Yakarak değil mi? Ateşe tutarak Şimdi sen de dünyada kaliteli mü'minsen Allah'ın istediği Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği Peygamber'in sünnetinde tanıttığı mü'minsen ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sabra ihtiyaç duyacağın ilimle uğraşacaksın amelle uğraşacaksın ve davet edeceksin. Yani peygamberler çok mu rahat yaşayan insanlar? Peygamberler çok refah içinde yaşayan insanlar değillerdi. Bu nedenle جعلنا لكل نبي لكل نبي عدوا من المجرمين Allah Teala diyor ki bizler her bir peygambere mücrimlerden fıti insanlardan ne cinlerden birer düşman benle düşman tayin ettik düşman saldık her peygamberin neyi vardı bırakın düşmanını düşmanları çünkü davet zor iş Aleyhisselam'a deli dediler şahir dediler kahin dediler bu risalenin yazarına bu risalenin müellifine dediler sünneti inkar ediyor dediler peygamberi tanımıyor dediler vahabi dediler içtihadı inkar ediyor dediler mezhepleri inkar ediyor dediler bir sürü sabredilmesi gereken sözler sarf ettiler o da ne yaptı bunlara sabretti bizler ne yapacağız sabredeceğiz sonra şey diyor ki ve delilü kavluhu teala bu saymış olduğumuz bu öğrenmemiz vacip olan farz olan bu dört meselenin delili nedir Bunu biz nereden getirdik? Kafamızdan mı söyledik? Hayır. Delili şudur. Vel asr. Vel asr. Asra yemin olsun. Nedir arkadaşlar asr? Zaman. Zamana yemin olsun. Niye zaman arkadaşlar? Çünkü zaman insanın amel yapacağı nedir? Amellerini işleyeceği, Allah'a amellerini sunacağı dilim. Zaman. Ondan dolayı önemi var. İnsanın hayatında değerli bir şey zaman. Ve Allah Teala onun değerine binaen yemin ediyor. Ama biz geçen hafta dersinde söyledik. Dedik ki biz kullar olarak ancak Allah'ın isimleriyle yemin ederiz. Değil mi? Allah'ın isimleriyle. Yemin ede ederiz. Allah'ın sıfatıyla da yemin edebiliriz. Ve kelamillah. Allah'ın kelamı yemin. Allah'ın kelamına yemin olsun ki gibi. Sıfatıyla da yemin edilebilir. Ama kalkıp da Mesela Türkiye'de diyorlar ki, ekmek çarpsın. Kimsi, Namusum ve şerefim üzerine. Bazı yerlerde, Libya'da mesela diyor ki adam, ''Vennebi'' Peygamberin adına emin olsun ki, adam bir şey söyleyecek sana, inanmıyorsun mesela, ''Ya öyle şey olur mu?'' diyor ki, Ven Yani Peygamberin adına emin olsun ki. Kesinlikle bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır, şirktir. ''Vel asr'' ''İnnel insâne lefî khusr'' ''İnne'' ''İnne'' Arapçada arkadaşlar, pekştirme, tekkid edadı, muhakkak. El insan, insanların tümü, buradaki el, el insandaki, el, Arapçada, isimlerin başına giren, isimlerin başına giren el, farklı manalar taşır arkadaşlar. Mesela buradaki elin taşıdığı mana nedir? El, cins, ne demek cins? Başına girdiği ismin, Tüm fertlerini ne yapar? Kapsar. Yani el insan dediğin zaman bütün insanlar hüsrandadır. Buradaki el nedir? Lil cins. Bütün cinsi ne yapar? Kapsar. <gülüyor> hüsrandadır diyor insan. İnsan hüsrandadır. İllellevine <gülüyor> amenû Ancak iman edenler müstesna. Bu iman neyin delili arkadaşlar? İman neyin delili? İlmin. Dedi ya, yecbu aleyna. Bizim üzerimize vaciptir, fazladır. Ney? Taallumu, erbâ-i mesai. Şu dört meseleyi öğrenmek, bilmek. Bir. Hadi ilim işte. İllellezine amenû. Ve aminu s-salihâti. Sâlih amel işte. İkinci dey. Amel. Ve tevâsav bil-hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Bu neyin delili? Davet. Ve tevâsav bil-sabr. Sabrı tavsiye eden bu neyin delili? Sabrı. Yani diyor ki şey ben diyor bilmemiz gereken üzerimize farz olan farz olan bu dört meseleyi nereden çıkardım? Vel asr suresinden. Şimdi bazıları bu surenitresinde yaparken şöyle diyebilir. Allah'a iman edenler salih amel Elhamdülillah herkes iman ediyor. Herkes Allah'a var diyor. Herkes Allah'ın yaratıcısı olduğuna inanıyor. Diyerek böyle imanı açıklayan insanlar var. Bu insanlar imanı açıklamış oldular mı? olmadılar. Tamam. Yani imanın tarihi o insanların yaptığı gibi değil. Çünkü Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman, Nebi aleyhissalâtu Vesselamın gönderilmiş olduğu çağa baktığımız zaman, olayın hiç de öyle olmadığını anlarız. Diyor ki İmam Şafi'i rahimahullah, levmâ enzelallah şayet Allah-u Teala indirmeseydi hücceten bir delil, bir hüccet ala halqihi insanlara ya becinlere İlla هذه صورة, o sureden başka. Lekefet bu. Bu sure onlara newardı? Yeterdi. Hangi bakımdan arkadaşlar yeterdi? Bu surede namaz kılma anlatılmıyor. Bu surede oruç tutma anlatılmıyor. Ama ne var arkadaşlar burada? İman var, iman. İmanın tanımı ne demekti? Allah'a iman ve onun göndermiş olduğu peygamberlere iman. Yani Allah İmam Şafi demiyor Kur'an'ın diğer ayetleri nedir? gereksizdir. Hayır, böyle bir şey çıkmaz bundan. Diyor ki, yani bu surenin içermiş olduğu hükümler, genel hükümler ve insanlara göstermiş olduğu hayır yolları o kadar kapsamlıdır, kapsayıcıdır ki şayet bunda yetinilmiş olsaydı yeter. Çünkü kapsayıcı. وقال البخاري رحمه الله تعالى Bukhari رحمه diyor <gülüyor> ki babun Şahih Buhari'de şöyle bir başlık atmış İmam Buhari, Muhammed bin İsmail. İmam Şafii de Muhammed bin İdris. İsimlerde Muhammed. İmam Şafii 54 yaşında vefat etmiş arkadaşlar. O kadar genç yani. 1150 yılında İmam Ebu Hanife, rahimahullah'ın doğduğu öldüğü yılda vefat ettiği yılda doğuyor. 204 yılında da ne yapıyor? Vefat ediyor. Muhammed bin Abdül, ee, Muhammed bin İsmail yani Buhari de. Muhammed bin İdris yani Şafi de ikisi de yetim olarak ana kucağında büyümüş çocuklar. Ama bugünkü çağdaki gibi ana kuzuları olmamışlar, terk etmişler. ülkelerini bırakmışlar ilim için. Meşakkatle, sabırla Allah'ın haklarında murat eden insanlar olduklarını anlamaları için gece gündüz ne yapmışlar? ilimle uğraşmışlar. Ama şimdi arkadaşlar insanlar biraz boş vakit bulsa evindeki televizyonun düğmesine bakıp ne yapıyor? Televizyon seyrediyor. Biraz boş vakit olsa boş işlerle uğraşıyor. Halbuki ilimle uğraşmak o insan için hayırlı. İmam Buhari demiş ki babun, bab. Ne demek bab? Arapçada kapı demek. Ama tabi buradaki ilim, ilim kitaplarında bab demek kapı demek değil. Bab demek başlık. Bölüm. Babun el ilmu kablel kavli ve amel. Ne bölümü ne başlığı? İlim kavilden, sözden ve amelden öncedir babı. Yani namaz kılmayı öğrenmeden önce, namaz kılmadan önce. Neyi, ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. İlim. Bab, el, babun el ilmu, ilim, kable kavli vel amel. İlim, kavlinden ve amelden öncedir. İnsanların düştüğü en büyük hata bu. Bakın arkadaşlar, bu çağda özellikle. Niye insanlar, Kalplerinde biraz e, duygulandıklarında, doğru yola iletilmek istendiklerinde, işlemiş oldukları günahları terk etmek istediklerinde <gülüyor> namaz kılmaya başlıyorlar. Ve de bakıyorsunuz ki ilim öğrenmeden amel etmeye giriyorlar ve ne oluyor? Her söyleneni amel etmeye başlıyorlar ve dinleri çorba oluyor. Ne gibi mesela? Buna bir örnek verelim. Yok, yani namaz, sen, yok bugün. Mesela bugün bir örnek verelim. Tıp alanında. Şöyle bir topluluğa girin Türkiye'de. Özellikle bilmiyorum başka ülkelerde de bu var mı? Türkiye'de özellikle. Mesela dizim ağrıyor. Üff! Size herkes der ki ya şöyle bir şey yap. Bu iyidir. Şurada iyi gelir ha. Değil mi? Çamur bağla, patates soy. ha Değil mi? Muz yağışır. Balık yapıştır. Soğan soy. O adamı Ne çevirirler arkadaşlar, türlü yemeğine ya da menemen. Değil mi? Adam bunları yaparsa ne olur? Ya menemen olur ya türlü olur ya da orman kebabı olur. İşte arkadaşlar, insanların maalesef dini de bu hale gelmiş durumda. Birisi diyor ki bunu yap, Peygamber bir anda görürsün bin kere. Şikli ilahi kureyş oku. Birisi diyor ki şunu yap, şu, şu kadar şunu söylersen işte hanımın kız hamil kız kız çocuğu hamile olur. Şunu yaparsan şefaaten hamile olursun. Bunu yaparsan şöyle olur. derken Adamın dini de neye dönüyor arkadaşlar? Orman kebabına dönüyor. Bundan daha tehlikelisi, bundan daha tehlikelisi adama şirk yapmasını emrediyor. Al şu resmi, şe şeyhinin resmini cebine koy, rabıta yap. Öbürü kişi kalkıyor ki, yok benim şeyhim al rabıta yap. Diyor ki, başın sıkıştığı zaman şeyhi hatırla, onu yardıma çağır. Bir hastalık geldiği zaman, ondan medet medetum, yetiş yağ yağgausten, o gelsin. Yani adamını bırakın arkadaşlar. Ocaktaki yemeğini bile ne yapıyorlar? Yakıyorlar. Yani imanını ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Ondan dolayı ilim, amelden ve neyden önce? Kavilden önce. Delil, bunun delili ne? Allah-u Teala'nın şu sözü, فَعْلَمْ Bil ki, فَعْلَمْ اَنَّهُ la ilahe اِلَّا Bakın, harika kelime-i yaparken bunu söylüyorlar.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 Ve staghfir lizenbih. Bunu bildikten sonra ne yap? Ve staghfir istiğfar yap. Lizenbih. Neyne? Günahlarına. Bu ayette neyin delili var arkadaşlar? Bu ayet neyin delili? Evet. Hollanda'daki arkadaşlar bu ayet neyin delili? İlim yapmamıza zarar et. Evet. Önce ilim sonra amel. Nereden çıkardık bunu? Ayetten. Evet, ayetten neresinden? Evet. Fa'len cebil. Sonra amel nerede sonra? Amel. Evet, amel burada ne arkadaşlar? Kavil. Vestagfirul zemmik. Söz. Günahın için ne yap? Estağfirullah de. Bu nedir? Sözdür. Kavildir. Ve aynı zamanda nedir bu? Dilin amelidir. Yani bu ayette neyin delili var arkadaşlar? Önce ilim. sonra kabil demen ve onunla birlikte de bu ne? amel. İşte diyor ki febde e bil ilm şeyh Muhammed bin Abdullah diyor ki bu ayette Allah ne yaptı? Bede e bil ilim, ilimle başladı. Kablel kavli vel amel. Neyden önce? Söz ve amelden önce. Bu ayet inşallah ezberlediğimiz ayetler arasında girmiş olsun. Bununla yetiniyoruz bu akşam inşallah. Önümüzdeki hafta e'lem rahimek anne yapo ula kul muslimin ve muslimet taallu 3a3i hadihi al masail ve alamel buradan itibaren ezberleyelim arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta dinleyeceğiz buradaki arkadaşlar ezberlemeye çalışsınlar subhanakallahumma ve hamdik eşhadu an la ilahe illa ente estağfiruka ve etûbü ileyk ve akhiru du'an alhamdülillahi rabbil alamin كَلِدْنَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ بِسْمِ